Dördüncü hadis Enes bin Malik Resul Ekrem Hazretlerinden rivayet buyurdu ki Bir gün Resul Ekrem Hazretlerinin huzuruna bir adam geldi. Sarı renkli koku sürünüp eseri zahir olmuş idi. Resul Ekrem Hazretlerinin adeti dahi bu idi ki bir kimsenin üzüleceği şeyi yüzüne karşı söylemezler ve hiçbir kimsenin aybını yüzüne vurmazlar idi. Ve o kimse meclisi saadetlerinden kalkıp gittikten sonra Resul-i Ekrem Hazretleri, Ashab-ı Kiram'a, keşke şu kimseye sarı renkli nesne sürünmeyi terk etmesini söyleseydiniz buyurdular. Malum ola ki, Resul-i Ekrem Hazretleri, Ashab-ı Kiram'ın birinde bir çirkinlik görse, Kemal-i Hilim ve Keremlerinden o münkeri cümleden nehyederler idi ki, o kimse utanmayarak anlayıp terk etsin diye. 5 Hadis Hz. Aişe'den Mervi'dir buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri söz ve fiillerinde tabii olarak çirkin iş yapmazlar. Yani tabiatın iktizası olarak kelam ve işlerinde yaramaz ve çirkin şey sahibi olmadı ve işlenilecek yanlışları yapmazlardı. Yani tabiatı iktiza etmediği yaramazlık şey kelamında ve fiilinde işlemezler idi. Yani ne tabii ve ne kesbi kendilerinden, yaramazlık ve çirkin şey vaki olmadı. Ve çarşı ve pazarda insanlarla hasımlaşıp seslerini yükseltmezler ve kendilerine kötülük edene kötülük ile mukabele etmeyip af ile muamele ve intikam almaktan sakınırlar idi. Altıncı hadis. Hazreti Ayşe'den Mervi'dir buyurdular ki Resul-i Ekrem Hazretleri mübarek eliyle bir şeye vurmadı. Lakin gazada Cihat vaktinde mübarek eliyle darb edip vurdu. Ve hiçbir hizmetkarı ve bir zevcesine dahi vurmadılar. Malum ola ki, hizmetçi ve zevceyi iktiza ettiğinde darp caiz ise de, terki evladır dediler. Yedinci hadis. Hazreti Aişe'den Mervi'dir buyurdular ki, Ben resul Ekrem hazretlerinin Allah'ın yasakladıklarından bir şey işlenmedikçe kendilerine olan zulüm sebebiyle, zalimden intikam kastında olduğunu görmedim. Eğer Resul-i Ekrem Hazretleri'ne olan zulümde, Allah Teala'nın haram kıldığı şeylerden bir şey işlenir ise, bir derece kızarlardı ki, kızma cihetinden insanların ziyade şiddetlisi olurlar idi. Ve Resul-i Ekrem Hazretleri iki iş arasında, muhayyer kılınsa, kolay olanını seçerlerdi. Eğer o kolay olan şey, Günaha sebep, sebep olacak ise ondan ziyade uzak olurlar idi. Sekizinci Hadis Hazreti Ayşe'den Mervidir buyurdular ki, Bir kimse gelip, Resul-i Ekrem Hazretlerinin huzuruna girmeye izin istedi. Ve ben dahi nezli idim Ve o kimsenin sesini işittiğinde, Şu kimse kavmi arasında yaramaz adamdır buyurdular. Ve sonra huzur saadetlerine kabul buyurup, Hilim ve Kerem ile mükâmele, mükâleme ve taltif buyurdular. Hz. Ayşe buyurdular ki, o kimse huzur-u saadetten çıkıp gittikten sonra, ''Ya Resulallah, bu kimse içeri girmezden önce kötü halini takrir buyurdunuz. Sonra huzur-u şerifinize kabul edip kavl-i yumuşak bir dil ile kendisini taltif buyurdunuz. Bunun hikmeti nedir?'' dedim. resul Ekrem Hazretleri saadetle buyurdular. Ya Ayşe, bazı insanların şerlisi vardır ki, insanlar onu kendi haline bırakıp, çirkin sözünü dinlemekten sakınmak için dost gibi görünürler. O adam, insanların şerlisi olmakla, çirkin sözü dinlememek için, ben dahi taltif ettim buyurdular. Bu hadis-i şerifte ehl-i küfrü ve ehl-i fıskı gıybetin cevazına delalet vardır dediler. Gıybet mahsus birkaç maddede caiz olabilir. Birisi,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 Belki maksadı tarif ve tanıttırmak için dese, o topal ve serseri adam filan yere gitti. Birisi de, o gıybet edilen adam fasık ve mütecahirdir. Yani fenalıktan sıkılmıyor, belki işlediği seyyiatla iftihar ediyor, zulmü ile telezüz ediyor, sıkılmayarak aşikare bir surette işliyor. İşte bu mahsus maddelerde garazsız ve sırf hakla maslahat için gıybet caiz olabilir. Yoksa gıybet, nasıl ateş odunu yer bitirir, gıybet dahi amal salihayı yer bitirir. Dokuzuncu Hadis Muhammed bin Münkedir'den mervidir, buyurdular ki, Ben, Cabir bin Abdullah'tan işittim, buyurdular ki, Resul-i Ekrem hazretlerinden, dünya şeylerinden bir şey istenildiğinde, asla red ile cevap vermeyip, istenilen şey var ise verirler, yok ise vaat buyururlar idi. Onunca hadis. İbni Abbas'tan Mervidir buyurdular ki, Resul-i Ekrem Hazretleri hayra cömertlikte bulunanların ziyade cömert ve kerimi idi. Yani zat-ı ziyade cömert bir kimse olmaz ve tasavvur dahi olunmaz idi. Ve Ramazan-ı Şerif'te sonuna kadar sair zamanda olan cud ve sehavetinden ziyade sehavet ve cömertlik ederler idi. Ve Hz. Cibril gelip, Kur'an'ı Resul-i Ekrem Hazretlerine okuyup Cebrail dimleriydi. Ve Resul-i Ekrem Hazretlerine Cibril karşılaştığı vakitte etrafa gönderilen rüzgarın yayılıp, beldeye menfaat umumi ve tam olduğundan ziyade, Resul-i Ekrem Hazretleri bütün kullara hayır ile faydası umumi ve cömertliği tam idi. Bu derece kemal-i sahabetleri güzel ahlaklarından olmuştur. 11. Hadis Enes bin Malik'ten Mervidir buyurdular ki, Resul-i Ekrem Hazretleri kemal tevekküllerinden yarın için zahire hazır etmezler idi. İmam-ı Tirmizi'nin bu hadis-i şerifi zikirden muradı, Resul-i Ekrem Hazretleri'nin güzel ahlaklarından biri tevekkül olduğunu beyandır. 12. Hadis Hazreti Ömer bin Hattab'tan Mervidir buyurdular ki, bir kimse Resul-i Ekrem Hazretleri'nin huzur-u saadetlerine gelip, ''Onun bir şey vermesini niyaz etti ve resul Ekrem Hazretleri o kimseye, ''Sana verecek yanımda bir şey yoktur, lakin kıymetini ben vermek üzere istediğin şeyi satın alarak bana bir şey geldiğinde o borcu sahibine vereyim.'' buyurdu. Hazreti Ömer buyurdular ki, resul Ekrem Hazretlerinin kelam-ı şerifini dinledikten sonra, ''Ya Resulallah, bir kimseye bundan önce nice defalar hediye verdiniz.'' Şimdi yükümlü olduğunuz kavr ile yine yumuşak dili ve sözü verdiniz. Hazreti Allah size gücünüz yetmeyen şeyi yüklemedi dedim. resul Ekrem Hazretleri bu sözü hoş karşılamayıp yüksek huzurlarında bulunan ensardan bir kimsenin Ya Resulallah, infak ile arşın sahibi olan Allah beni fakir eder diye korkma demesine tebessüm buyurdular. Ve o ensarın sözünden bir derece memnun oldular ki, mübarek şehre saadetlerinde güler yüzlülük zahir oldu. Ve bu zatın sözünden sonra ben infak ve fakırdan korkmamak ile memur oldum buyurdular. 13. Hadis Rübeyyâ <gülüyor> bint-i muavvizden mervidir buyurdular ki, Resul-i Ekrem hazretlerine hediye olarak bir tabak taze hurma ve üstü tüylü birkaç ufak kıyar götürdüm. Resul-i Ekrem hazretleri altından yapılmış olarak kadınların süsüne mahsus olan şeylerden mübarek avucu dolusu bana verdiler. Bu hadis-i şeriften murat, Resul-i Ekrem hazretlerinin az bir şey karşılığında çok şey verdiklerini zikir ile, peygamberin mükemmel ahlaki güzelliğini beyandır. 14. Hadis Hazreti mervi merviyedir ki, Resul-i Ekrem hazretleri hediyeyi kabul ederler ve hediye verene mukabilinde mükafat ve ziyadesiyle, İhsan buyururlar idi. On dördüncü bab. Resul-i Ekrem hazretlerinin hayaları hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. Haya, kalpte olan bir halet-i Onun için resul Ekrem hazretleri el hayâ minel-i'man haya imandandır buyurdular. Birinci hadis. Katadeden deden mervidir buyurdular ki ben Abdullah bin Ebu Utbenin Ebi Said Hudri'den rivayet etti ki, işittim. Ebu Said el Hudri buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri ön tarafında, bakire için olan, peçe içinde oturan bakire gelinden ziyade haya sahibi idi. Ve kemale hayalarından hoş görmedikleri şeyi, lisanen izhar etmeyip, çehrelerinde hasıl olan değişiklikten anlaşılır idi. İkinci hadis. Hazreti Ayşe'den Mervidir buyurdular ki, ben hiçbir vakitte resul Ekrem Hazretlerinin avret yerini görmedim. Bu hadis-i şerifte işaret vardır ki, haya ehlinden haya olur. On beşinci bab. resul Ekrem Hazretlerinin hacamete hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. Birinci hadis. Hamid'den Mervidir buyurdular ki, Enes bin Malik'ten. Hacametçinin yaptığı iş helal mıdır, değil midir diye sual ettiler. Hazreti Enes cevap olarak buyurdular ki, Resul-i Ekrem Hazretleri hacamet ettirdi. Ve hacamet eden Ebu Tayibe'ye hacametin arkasında ücret olarak iki sağ, yani iki kile yiyecek verilmesini emir buyurdular. Ve eğer hacametçinin işi haram olsa, Resul-i Ekrem Hazretleri ücret vermez idi diye, Hazreti Enes o soranlara cevap vermiş oldu. Ve Resul-i Ekrem Hazretleri Ebu Tayyip'e'nin sahiplerine, Ebu Tayyip'e'nin size her gün vermekte bulunduğu vazifeyi eksiltin buyurdular. Onlar dahi eksilttiler. Resul-i Ekrem Hazretleri bu emri verdikten sonra, Hacâmet sizin tedavi ettiğiniz şeyin eftalidir buyurdular. Yahut hacamet sizin tedavi ettiğiniz şeyin eftalinden bazısıdır buyurdular. Bu hadis-i şeriften Hacâmetçinin işi helal olduğu, ve Hicaz beldesinde hacametin efdeli devadan olduğu anlaşılır. İkinci Hadis Hazreti Ali'den mervidir buyurdular ki, resul Ekrem hazretleri hacamet ettirdi. Ve hacametçinin ücretini ver diye bana emir buyurdular, ben dahi verdim. Üçüncü Hadis İbni Abbas'tan mervidir buyurdular ki, resul Ekrem hazretleri, mübarek boyunlarının iki tarafında bulunan damarlardan ve iki kürekleri ortasından hacamet ettirdiler. Hadisçilerden İbn-i Mace, Hazreti Ali'den rivayet etti ki, Cibri ile emin gelip, resul Ekrem Hazretlerine boynunun iki tarafından ve iki kürekleri ortasından hacamet etmeyi talim eyledi. Ve Resul-i Ekrem Hazretleri, hacametçinin ücretini verdi. Eğer hacametçinin ücreti Haram olsaydı, vermezler idi. Dördüncü hadis. İbni Ömer'den Mervidir, buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri, bir hacametçi getirtip, hacamet ettirdi. Ve o hacametçiye, yevmiye, efendilerine ne verirsin, diye sual buyurdu. Ebu Tayibe günde üç sağ kile veririm demesiyle, resul Ekrem Hazretleri, Ebu Tayibe'nin sahiplerine verdiği şeyi, az edip, Sahipleri dahi kabul etti ve Ebu Tayiben'in hacamet ücretini dahi verdiler. Beşinci hadis. Enes bin Malik'ten Mervi'dir buyurdular ki, resul Ekrem hazretleri mübarek boyunlarının iki tarafında olan damarlardan ve iki kürekleri ortasından hacamet ettirdi. Ve adet-i yeleri olan on yedi ve bazı on dokuz ve bazı yirmi birinci günü hacamet olmak idi. Altıncı hadis. Enes bin Malik'ten Mervi'dir buyurdular ki, Resul-i Ekrem Hazretleri Melel dedikleri yerde, mahrem oldukları halde mübarek ayağının üzerinden hacamet ettirdi. Melel, Medine'den 17 mil mesafe uzak olup, Mekke ile Medine arasında olan bir yerin ismidir. On altıncı bab. Resul-i Ekrem Hazretlerinin esma-i şerifeleri yani kendilerine ıtlak olunan isimler hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. Resul-i Ekrem Hazretlerinin mübarek isimleri cami Tirmizi şarihlerinden Ebu Bekir bin Arabi merhumun haber verdiğine göre Allah'ın yüce isimleri gibi bin isim olup bunların 27'si Kur'an'da ve diğerleri diğer semavi kitaplarda yazılmıştır. Birinci hadis. Cübeyr bin Mut'im dedi ki, Resulü Ekrem Hazretleri saadetle buyurdular ki, ben Muhammed ismiyle isimlendirildim. Malum olsun ki Resulü Ekrem Hazretlerine Muhammed tesmiye olunduğu güzel hasletleri çok olduğu içindir. Ve ben Ahmet ismiyle dahi msemayım ve ben Mah nebiyim. Allah azimuşşan benim sebebimle küfürü mahveder. Ve ben haşirim ki, insanlar benim gelmem üzere haşir olunur. Yani kıyamet gününde insanlar benden sonra haşir olunur. Ve ben tüm enbiyanın arkasında geleceğim. Akib o nebidir ki, ondan sonra nebi gelmez. İkinci hadis. Hz. Huzeyfe'den mervidir, buyurdular ki, Medine-i Münevvere'nin bazı sokaklarında, Resul-i hazretleriyle karşılaşıldığında, kendileri saadetle, ben Muhammed'im, ben Ahmet'im, ben rahmet nebisiyim. Cenab-ı Peygamber'in rahmet nebisi buyurduğu, on sekiz bin aleme rahmet olduğu içindir. Ve ben tevbe nebisiyim. Ve nebi tevbe buyurdukları, ümmetimde tevbe edici, sair ümmetten ziyade olduğu içindir. Ve ben enbiyaya tevhidim aslında ve temelinde, ve mekarimi ahlakta ittiba edeceğim ve ben haşir edeceğim. Haşir manası birinci hadiste geçti ve ben büyük büyük cenklerin nebisiyim buyurdular. Bu hadis-i şeriften anlaşıldı ki Resul Ekrem Hazretlerinin zaman saadetlerinde cihat ziyade olurdu. 17. bab Resul Ekrem Hazretlerinin hali hayatlarında Geçiminin keyfiyeti hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. Maişet, yiyecek ve içecekten hayatın kendisiyle hasıl olduğu şeydir. Birinci hadis. Simak bin Harpten Mervidir buyurdular ki, Numan bin Beşir'in yiyecek ve içecek telaşına düşenleri kınayıp azarlayarak, Sizler istediğiniz yiyecek ve içecekte nimetlenmez misiniz? Ben sizin peygamberinizi gördüm. Eski hurmadan karnını doyuracak miktarı bir şey bulamaz idi buyurduğunu işittim. Yani Numan bin Beşir Hazretleri sizler dahi az yiyeceği kanaat hususunda uymakta olduğunuz peygamberinize iktidar ediniz demek istedi. Malum ola ki resul Ekrem Hazretleri ahirete dünyaya tercih buyurup fakrı ihtiyar ettiler. Yoksa dünyada istediği şeyi bulamaz idi demek değildir. Belki istemezler idi demektir. İkinci Hadis Hazreti Ayşe'den Mervi'dir buyurdular ki, Bizler ki, Ali Muhammed'deniz, Bir ay bekleyip bir şey pişirmek için ateş yakmaz idik. Yani bir ay geçerdi ki, Ateş yakıp ocakta bir şey pişirdiğimiz olmazdı. Yiyip ve içeceğimiz ancak kurma ve su idi. Birkaç defalar beyan olunduğu gibi hakkında, Levlâke levlâk, lemâ hâlâktu'l-eflâk, eğer sen olmasaydın, sen olmasaydın, ben felekleri, varlıkları yaratmazdım buyrulan, bir zatın fakrı ihtiyarıdır, haşa, zaruri değildir. Üçüncü hadis. Ebu Talha'dan Mervidir buyurdular ki, bir gün, resul Ekrem Hazretlerine açlığımdan şikayet edip, karınlarımıza bağladığımız taşları göstermek için, karınlarımızdan elbiselerimizi açtık. Her birimizin karnında birer taş var idi. Ve Resul-i Ekrem Hazretlerinin dahi mübarek karınlarında iki taş bağlamışlar idi. Yani karnı aç olan kimselerin karınlarına taş bağlamaları açlık elemeni teskin içindir. Resul-i Ekrem Hazretlerinin açlığı onlardan ziyade olmak hasebiyle iki taş bağlamışlar idi. Hem Resul-i Ekrem ve vesselamın Küçüklüğünde ona bakan ve hizmet eden Ümmü Eymen demiş. Hiçbir vakit Resul-ü Ekrem aleyhissalatü vesselam açlık ve susuzluktan şikayet etmedi. Ne küçüklüğünde ve ne de büyüklüğünde. Dördüncü hadis. Ebu Hureyre'den Mervidir buyurdular ki, bir gün Resul-ü Ekrem hazretleri bir saatte saadethanelerinden dışarı çıktılar ki, o saatte... Hane-i saadetlerinden dışarı çıkmak, adet-i seniyeleri değildi ve o saatte bir kimse hücre-i saadetine girerek Resulullah ile karşılaşması adet dışıydı. Hazreti Ebubekir adet dışı olarak bu zikredilen saatte huzur-u saadet'e geldiler ve Resul-i Ekrem Hazretlerinin ya Ebubekir adet dışı gelmene sebep ne oldu buyurmalarına ya Resulallah Cenab-ı Peygamberinizle karşılaşıp mübarek cemalinize bakmaktır dediler. Ve az bir zaman geçince Hazreti Ömer dahi adet dışı olarak huzur-u saadete girip Resul-i Ekrem Hazretlerinin ya Ömer adet dışı olarak gelmene sebep ne oldu buyurmalarına ya Resulallah açlık sebep oldu cevabını verdiler. O vakit Resul-i Ekrem Hazretleri ben de sizin müptela olduğunuz açlık açlığın bazısına müptela oldum. Yani, ben dahi açım buyurdular. Bu kıssada ima vardır ki, Allah Teala'nın tevfikiyle, her birinin kalbi, diğerinin kalbini celb etti. Ve Resul-i Ekrem Hazretleri ve Ebu Bekir ve Ömer, üçü beraber, Ebu Heysem Ensari'nin hanesine teşrif buyurdular. Ve Ebu Heysem, kurma ağaçları ve koyunları çok bir kimse idi. Lakin hizmetkarı olmadığından, Evinin işlerini düzenlemeye gitmişti. Resul-ü Ekrem Hazretleri, Ebu Heysem'i evinde bulamayıp, Zevcin ne taraftadır? Diye hatunundan sual buyurdular. Hatun ise, Bizim için tatlı su aramaya gitti cevabını verdi. Ve az bir zaman içinde, Ebu Heysem, Bir kırba tatlı su yüklenmiş olduğu halde geldi. Ve kırbayı bir yere koyduktan sonra gelip, Resul-ü Ekrem Hazretleri ile kucaklaştı. Ve Kemal-i Muhabbet, ve sevincinden ''Anam babam sana feda feda olsun ya Resulallah'' dedi. Sonra Ebu Heysem bu zatları alıp bağına getirdi. Ve oturmaları için bir şey döşedi. Ve oturduktan sonra Ebu Heysem bir hurma ağacının yanına gitti. Ve bir dal kopararak Resul-i Ekrem hazretlerinin huzuruna koyduklarında buyurdular. ''Ya Ebu Heysem bu salkımı getirmekte acele mi ettin?'' Bizim için hurmayı kendi elinle ayırmadın buyurdular. Ebu Hüseyem, Ya Resulallah, hurmayı kendi elimle ayırmadım. İsteyin budur ki siz kendi mübarek elinizle olmuşunu, olmamış ve koruğundan seçesiniz ve hangisinden murat buyurur iseniz yeyiniz dedi. Ve bu zatlar yediler ve kırbada olan sudan içtiler. Resul Ekrem Hazretleri buyurdular ki, bizim yediğimiz ve gölgelendiğimiz gölge, o Allah'a kasem ederim ki, benim nefsim O'nun yedi kudretindedir. O nimetlerdendir ki, siz O'nun şükrünü hakkıyla yerine getirdiğinizden kıyamet gününde sual olunursunuz. Ve Resul-i Ekrem Hazretleri o bahçede kendilerine olan nimetleri beyan etmek, murat buyurup, serin gölgedir, güzel hurmadır, soğuk sudur buyurdular idi. Ebu Heysem bu zatlara yiyecek hazırlamak için evine gitmeyi murat eylediğinde resul Ekrem Hazretleri Hana, hanene vardığında elbette bizim için süt sahibi olan hayvanı kesme, süt vermeyen hayvanı kes buyurdular. Ve Ebu Heysem bir dişi oğlak yahut yaşına girmemiş erkek oğlak kesti ve pişirip bahçede huzur saadete getirdi ve onlar da yediler. Ve Resul-i Ekrem Hazretleri Ebu Heysem'e ''Hizmetkarın var mıdır?'' diye sual buyurup Ebu Heysem ''Yoktur'' dediğinde ''Senin hizmetkarın yoktur, bize bir taraftan esir geldiği vakit sen bize gel ve o vakitte hazır ol'' fermanını buyurdular. Ve Resul-i Ekrem Hazretlerine iki tane esir getirildi ki üçüncüsü yok. Yani ikiden ziyade değildi. Ebu Heysem huzur-u saadete geldi. Ve o iki eseri gördü. Ve resul Ekrem Hazretleri Ebu Heysem'e şu ikisinden birini seç buyurdular. Ebu Heysem, Ya Resulallah. Zat-ı saadetiniz benim için seçin dediğinde buyurdular ki, Bir kimse bir görüş sahibiyle müşavere edip danışsa, o kimse görüş sahibine emin edilmiş olur. Böyle olunca da ben dahi doğru olanı sana söyler ve seni sevk ederim buyurarak, esirin birine işaret ederek şu esiri al. Zira ben bunu namaz kılarken gördüm ve bu esiri aldıktan sonra sen buna iyilikle emir ve bildiğini öğret buyurdular. Ve Ebu Hesem esiri alıp ailesine gitti ve Resul Ekrem Hazretlerinin bu esir hakkında buyurduğunu haber verdiğinde Ebu Hesem'in hatunu "Ya Ebu Hesem, sen esirin hakkında her ne ki iyilik eylesen" resul Ekrem Hazretleri'nin iyilik ile buyurduğuna ulaşamazsın. Meğer bu esiri azat edesin dedi. Ebu Heysem dahi azat olsun dedi. resul Ekrem Hazretleri Ebu Heysem ile Hatun'u arasında geçen hallere muttali olduğunda Hak Sübhanehu ve Teala Enbiya'dan bir Nebi'yi ve Hulefadan bir Halife'yi göndermedi ki ancak onların ikişer sırdaşı vardır. Onlardan biri ona iyilik ile emir ve kötülükten nehy eder. Ve diğeri onu fesattan men etmez. O kimse ki şerli olan hem sırrından mahfuz olur, tüm kötülüklerden dünya ve ahirette korunmuş olur buyurdular. Beşinci hadis Hazreti Kays'tan Mervidir buyurdular ki Sa'd bin Ebi Vakkas'tan işittim buyururlar idi ki ben hak yolunda Kan döken kimselerin evveliyim. Ve ben bu ümmette Allah yolunda ok atan kimselerin ilkiyim. Ashab-ı Muhammed'den gaza edici bir cemaat içinde ben kendimi gördüm. Yani onlar ile gazada bulundum. Yemek yeme olmadığından dolayı ağaç yaprağı ve sakız ağacı meyvesi yeridik. Hatta bunlardan yediğimizden dolayı kazayı hacete vardığımızda koyun ve devenin atık ve dışkıları gibi yapardık. Benim dini mübinde sıbkatim ve can baş ile hizmetim varken beni Esed kabilesi deni namazı layıkı veci üzere kılmaz diye tazir eder oldular. Böyle olduysa yazık benim başıma. Dini mümin için ettiğim çalışmalar ve çektiğim zahmetler zayi olup bana faide vermedi diye Hazreti Sa'd buyurdular. Malum ola ki Sa'd bin Ebi Vakkas aşereyi mübeşşeredendir. Beni Esed kabilesi bu zatı Basra hakimine tekdir ettirmek için iftiraya nihayet derecede infiallerinden, gençlik zamanında, dini mübin yolunda bu kadar meşakkat çekmiş iken şimdi son vaktinde mi namazı layık veçi üzere kılmıyorum demek Murat buyurdular. İmam-ı bu hadis-i şerifi zikirden muradı ashab-ı kiramın Geçim darlıklarını beyandır. Altıncı hadis. Amr bin İsa'dan Mervidir buyurdular ki, Halit ve Süveş adındaki zatlardan işittim buyurdular ki, Hazreti Ömer hilafet zamanında Utbe bin Gazvani Serasker ordu kumandanı edip bir yere gönderdi. Veya Utbe'nin maiyetinde bulunan asker ile ta Arap yerinin nihayetine ve Acem beldelerinin Arap yerine yakın olan bir yere kadar git buyurdu. Ve Hazreti Utbe aldığı emir üzerine askeriyle memur oldukları tarafa yönelip hatta Mirbet adındaki yere geldiğinde küflü taşlı bir yeri buldular. Askerler birbirine burası acaba neresidir deyip Basra'dır dediler. Ve Utbe askerler ile Mirbet adındaki yerden kalkıp küçük bir köprü karşısına geldiğinde Vazifeli olduğumuz yer burasıdır deyip o yere indiler. Muratları düşmanın su tarafından gelip köprüyü zaptetmemesi idi. Halit ve süveş bu kıssanın tamamını zikrettikten sonra dediler ki, Hazreti Utbe buyurdu ki, ben kendimi bu seferde şöyle gördüm ki, ağaç yaprağından başka yiyeceğimiz yok idi. Ve ağaç yaprağının sert ve sıcaklığından ağızlarımızın kenarı yara olmuş idi. Halbuki ben, Resul-i Ekrem ile beraber, İslam'da yedi kimsenin yedincisiydim. Bir elbise, hırka alıp, kendim ile Sa'd bin Malik arasında, o elbiseyi iki parça ettim. Bir parçasına kendim ve bir parçasına Sa'd büründü. Elbisemizin hali bu idi. Bir de, bazı meşlah yapıp giyilir. Bir tarafı siyah, bir tarafı beyaz olur. Meşlahta, Altı üstü bir olan ve kol yerine yarıkları bulunan bir çeşit elbisedir. Ben Resulullah ile İslam'da yedincisi olduğum yedi kimseden her biri bir şehrin emiri oldu. Yakında bizden sonra olan emirleri ve hallerini tecrübe edersiniz. Yani Hz. Utbe tabiine sizin emiriniz ashab-ı kiramdan olmakla sıfat-ı Habibullah ile mevsuflardır. Bunlardan sonra gelen Ümer'a e, bu hal üzere olamazlar demek olur.